Zikrullah'ta diyor, ritim ve hareketler hakkında bir şey söyledi. Bunlar derremizdir. Zaten o hususta vereceğimiz, şimdi vereceğimiz malumat, deryadan bir katre, görençten bir zerre yani. Evet. Çok esrarı var. Bir defa bütün alemi ervahtan itibaren, yani bu mevcutat yaratılmadan evvel, bu kainat nasıl yaratıldı? Ve efendime söyleyeyim, bu kainatta yaşayış, hepsi bunun için zerremizde var. Bu kainatın hayatı tamam olduktan sonra öteki aleme geçiş, İsrafil'in su rüflemesi, e, Zahil'in can alması, hepsi bunun için var. Arşın etrafında melaikeye tavaf ediyor. Veteral melaike tehafine min havlu arş. Allah'ın arşı etrafında melekler tavaf ediyorlar böyle. Biz de aynı devranı yapıyoruz, remzi diyoruz yani. gene yani aynı zamanda onun da yeni bir remzi var dünya yüzünde. Kabetullah ortada. Etrafında hacılar ne yapıyorlar? Haca giden Mekke'ye mi kerem Müslümanlar? Onu da remzi diyor. Çünkü Kâbetullah'ın bir remzidir. Müslümanlar oraya Beytullah diyorlar, Allah da oturmaz. Yalan nebi ama o bir şeref için verilen bir vahşıdır. Allah ne Kudüs'te ne Kâbe'de, bunu ararsan burada arar. Yani ama işte bir Remizdir Remiz olarak onu gösteriyoruz. Tüm bir işlerini zikretmesi, bütün kainatta hiçbir şey yok. İster cemaat, ister nebataat, ister hayvanat, bütün, ister melek, ister cin, kafisi Allah'ı zikretmekte. Bir kısmı zikrinin farkında, bir kişi de, farkında de, değil. Allah Azze ve Celle haber yok. Bir gün daha vurduğumuzda bir kişi gel böyle hu hu hu hu hu hu gidiyor. Bak öküz ama akıllı dediğin farkında değil. Fakir gibi olanlar da Allah Azze ve farkında değiller.